Yeni Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ee, saatleriniz dört buçuğu gösteriyor ve biz pazartesi günü yine karşınızdayız. Bu hafta aslında çocuk ve felsefe konusunu işleyelim dedik. Felsefe deyince insanların e, korktuğunu düşünüyoruz aslında. Çocukların daha çok ürktüğünü düşünüyoruz. Ama bu konuda çok güzel kitaplar yazan, e, felsefenin aslında korkunç bir şey olmadığını bize gösteren bir konumuz var yanımızda. Özgür Sinan, hoş geldin Özgür abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Özgür Sinan. 10 ee, yıldır çocuk kitapları yazıyorum. Ee, i̇lk başlarda eğlenceli öyküler yazıyordum. Fakat aynı zamanda felsefeyle uğraştığım için... E, ...felsefe konusunda ülkemizde biraz bir çekingenlik ve uzak durma var. Dahası okullarda, müfredatta felsefeye ne yazık ki fazla yer verilmiyor. Sadece liselerin son sınıfında var. Bu nedenle felsefeyle çocukları tanıştırmanın çok önemli bir olay olduğunu düşündüğüm için bu konuda onlara onların yabancılıklarını giderecek, onların felsefeyle tanışmalarına yol açacak öyküler yazarak başladım. Öykülerde felsefeyi işlerken zamanla doğrudan felsefenin konuları ve adı geçmese de felsefi içerikleri çocukların anlayabileceği biçimde öyküleştirmeye çalışıyorum. Peki Özgür abi felsefe deyince sadece aklımıza Sokrates, Diyajen mi gelir yoksa hani felsefe aslında birçok şeyi kaplar da biz sadece zor yönlerini mi görürüz? Ve felsefe bu kadar korkunç mudur gerçekten? Evet şimdi aslında felsefenin korkunçluğu yok. Buradaki korkunçluk şu insanlar bilmedikleri yabancısı oldukları konulardan ürkerler. Yani şunu düşünün size basit bir örnek vereyim. Yerli toplumlar ile ilgili Değişik araştırmalar yapılmış, okyanuslara açılan yerliler büyü ve çeşitli nazarlıklara çok düşkün oluyorlar. Ama sağlam, fırtınaların, dalgaların olmadığı, iç göllerde avlanan yerliler ise hiç böyle bir şey yapmıyorlar. Çünkü onların avcılıkları hiç tehlikeli bir şey değil. Şimdi felsefe ile insanların ilişkisi de böyle. Şimdi dikkat ederseniz alışkanlığın büyük gücü vardır. Ee, ...nasıl bir şeylerle alışırsak, onları yapmaya, e, şey yaparsak onu sürdürmeye çalışırız. En kötü alışkanlıklar da düşünce alışkanlıklardır. Çoğunlukla düşünce alışkanlıklarından vazgeçmek insanlara çok e, külfetli ve zor bir şey gelir. Yani e, bir atasözü vardır. İnsanları, akılları pazara çıkarmışlar. Herkes pazara gitmiş, kendi aklını almış. Herkes kendi aklından, kendi düşüncelerinden, kendi e, olayları yorumlama biçiminden çok memnundur. Bu ister bir profesör olsun ister en basit sıradan dağdaki çoban olsun işte hiç okul görmemiş sokaktaki insana kadar böyledir. Şimdi alışkanlıklar, düşünceyle ilgili alışkanlıklar çok yoğun ve kalıcı olduğu için bize farklı, aykırı, başkalarının e, bizi rahatsız edecek, Bizim inançlarımızı, değerlerimizi sorgulayacak e, fikirlere karşı bir böyle irkilme hissederiz. Ve bunlardan hoşlanmayız. İşte felsefeciler de aslında bunu yapar. Yani felsefeci hiçbir zaman şu şöyledir, bu doğrudur, şunu yapmanız gerekir demez. Ama sizin görüşünüzün farklı pencerelerden bakar. Değişik açılardan onun sorgulanabileceğini gösterir. Ve siz de buna alışık değilseniz, eleştirilmeyi pek hazmedemiyorsanız... Kendi görüşlerinizin doğru olmasını başkalarının kabul etmesinde ısrarcıysanız bu sizi rahatsız eder. Onun içindir ki e, dilde böyle bir e, yerleşme vardır. Örneğin diyelim duymuşsunuzdur. İki kişi, üç kişi tartışır. Birisi böyle çok sorular sorup karşıdakini zorlamaya başlayınca öteki işin içinden sıyrılmak için ya yeter kes işte. Artık felsefe yapma. Ne demagoji yapıyorsun? Sanki felsefe böyle bir şeymiş gibi. İşte ben bu korkuyu işin başında çocukların yenebilmeleri için onları işte felsefeyle tanıştırmak için öyküler yazıyorum. Peki neye dikkat ediyorsun çoğunlukla hani sonuçta çok büyük bir aslında sorunu çocuklara anlatmaya çalışıyorsun. Ne özen gösteriyorsun kitaplarını yazarken Özgür abi? Burada temel soru temel sorun şu çocuklar ben çocukların büyükleri, öğretmenleri idareciler Kimsenin çocuklara fazla e, buyurmalarını ve akıl vermelerinden hoşlanmıyorum. Çocuklar da hoşlanmaz zaten. ve Dolayısıyla çocuklara güvenmek gerektiğini, çocukların kendi kafalarıyla kendi doğrularını bulabileceklerine inanıyorum. Ama onların da bunu yapabilmeleri için yöntemli düşünmeleri gerekiyor. Yani düşünürken e, parçaları bir araya getirebilme becerisi kazanmak gerekir. Nasıl e, bir yüzmeyi ya da bisiklete binmeyi düşünün. Belli refleksleri kazanmanız gerekir. Kazandıktan sonra çok kolaydır. İşte felsefe de düşünceye belli bir disiplin vermedir. Bunu öğretmeye çalışıyorum ve dolayısıyla öykülerimde bu tip çetrefilli sorular ortaya koyuyorum. Bunu e, diyelim işte fare, karga, kaplumbağa tartışıyorlar ve sonuçta bir orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Peki lise liselerde felsefe işleniyor. Bunlar nasıl fel, ne işliyorlar? Ee, şimdi ülkemizde aslında e, felsefe arka sıralarda geldiği için müfredatta e, şu anki mevcut e, felsefe dersleri de aslında felsefenin tam içeriğine uygun değil. Neden değil? Çünkü suyunun suyu bir program olduğu için burada daha çok büyük filozofların belli başlı görüşleri çocuklara e, ard arda sunuluyor Ama şimdi bunlar bağlamından ve nasıl e, geliştiği kavratılmadığı için e, bir süre sonra çocuklar çok sıkılıyorlar. Yani felsefe dersinden hiç hoşlanmıyorlar. Neden? Hem böyle kuru kuruya bir takım filozofların düşünceleri özetleniyor. Hem de felsefenin çok küçük bir parçası olan ahlak konusu öne çıkartılarak, özellikle de dinsel ahlakla ilişkilendirilerek... Sanki felsefe bir ahlak öğretisiymiş gibi sunuluyor. Ve dolayısıyla da e, ne yazık ki çocuklar pek severek o dersi izlemiyorlar. Genellikle izlenim bu. Yani bir senede çocuklara bütün felsefeyi öğretmeye çalışıyorlar. Yok o da değil. Yani zaten e, felsefenin o kadar alt dalları, değişik alanları var ki işte tarih felsefesi var, dil felsefesi var, varlık felsefesi var, bilgi felsefesi var. Yani bilginin nasıl edinilebildiği, ondan sonra varlığın, işte insanlığın, doğanın nereden geldiği, nereye gittiği bununla ilgili, temel sorunlarla ilgili değişik felsefe alanları var. E, liselerdeki felsefe derslerinde bunların e, zaten çoğuna girilmiyor. E, sadece e, kabaca e, felsefe tarihinde iz bırakmış çok büyük filozofların belli görüşleri ve özellikle de bunlar ahlaki görüşler bağlamında anlatılmaya çalışılıyor. Yani aslında Felsefenin yüzeysel bir bölümü çok üstten kabaca ve evet. ağır konular anlatılıyor ama e, tabii. çocuklara yani gençlere diyeyim sonuçta lisede var felsefe dersi biraz daha felsefenin eğlenceli yönleri anlatılsa çok daha hani güzel işlenebilir bu dersler öğrencilerin felsefeye sevgisi artabilir sanırım e, tabi şimdi zaten benim e, çocuklar için felsefe kitapları yazmaktaki amacım bu şimdi diyelim siz e, felsefe nedir sorusunu bir kağıda yazıp e, felsefe ile ilgili kitaplara, ansiklopedilere ya da internete girip bu sorunun yanıtını almaya kalkarsanız en az yüzlerce tanım bulacaksınızdır. Her filozofun felsefe tanımı farklıdır. E şimdi bu kadar farklı tanımı olan bir felsefeyi ben çocuklara nasıl anlatıyorum? Şimdi bana sorsanız diyelim işte Özgür abi sana göre felsefe nedir deseniz ben onu şöyle yanıtlıyorum: Felsefe çocukların sağlıklı ve çok yönlü düşünebilmelerini sağlayan bir disiplindir. Yani nedir burada? Diyelim anneniz herhangi bir konuda size diyor ki şunu yapma. Tamam mı? Yani bunu sırf anneniz söylediği için yapmamanız ya da anneniz söylediği için yapmanız olumlu bir şey değildir. Önemli olan anneniz bunu yapma dediğinde onun nedenleriyle ve sana getirisiyle değerlendirip onu içselleştirdikten sonra yapıp yapmamaya karar verdiğiniz zaman iş biter. Bitmesi gerekir. Olması gereken de budur. Ama bizim ezbere dayalı eğitim sistemimizde ne yazık ki gerek büyüklere gerek çocuklara böyle şeyler öğretilmiyor. Öğretilmediği için ne oluyor? Çocuklar ikili oluyor. Ya e, büyüklerin söylediğini körü körüne yapıyorlar ya da sırf büyükler söyledi diye doğru ve haklı da olsa tepkisel bir şekilde onları yapmıyorlar. Böylelikle ne oluyor? Bir iletişimsizlik çıkıyor. İşte burada da temel sorun düşüncelerin, farklı düşüncelerin çatışmasını ya da onların birbirleriyle e, diyaloğa girmelerini sağlayabilmekte. Peki o zaman bir şarkı arası verelim. Sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Çok güzel bir sohbet oluyor Özgür abim. Birazdan devam edeceğiz. Müzik Evet parçamızı dinledik ve şimdi tekrar sizlerleyiz. Özgür abi bir de kitapların arasındaki yaş aralığını öğrenebilirsek hangi yaşlara hitap ediyor kitapların? Şimdi ben ilk başladığımda e, ilk öğretim 5. sınıfları düşünerek ilk öykülerimi yazmıştım. Filozof Tospa belki sen de okumuşsundur bilirsin. Filozof Tospa'yı anlatıyorum. Fakat daha sonra e, farklı kademedeki... Öğrenciler, veliler ve öğretmenler onlar için kitaplar sordukları için şimdi bu skalayı yani ölçeği genişletmeye çalışıyorum. Şimdi ilk öğretim 3'ten başlayarak temel felsefi kavramlardan liseye kadar bir değişik kitaplar yaz, yazdım yani. Şimdi bunların bir kısmı basıldı, bir kısmı baskıya hazırlanıyor. Böylelikle aşama aşama yani... Benim kitaplarımda tabii felsefenin demin sözünü ettiğimiz konuları, meseleleri falan ele alınmıyor. Esas olarak çerçeve demin anlattığım gibi. Yani çocukların çok yönlü ve sağlıklı düşünmelerini sağlamak. Dolayısıyla da her düzeye uygun öyküler yazmaya çalışıyorum. Peki konuları, kahramanlar falan nasıl oluşturuyorsunuz? Yani orada şimdi şöyle bir şey var. Diyelim lise düzeyindeki... Ee, çocuklar için ya da işte gençler için yazılan bir kitapla ilkokul 3-4. sınıflar için yazılan aynı olmuyor. Şimdi diyelim e, basit bir örnek vereyim. İşte filozof Tospo'dan demin söz ettik. Diyelim e, özgürlük konusunu anlatacağım değil mi? Şimdi özgürlük e, soyut bir kavram. Yani e, tek başına 3. sınıftaki bir çocuğa özgürlük üzerine nutuk atamazsın. Ben orada bir fareyle e, kaplumbağayı sohbet ettiriyorum. Ne yapıyorum? İşte e, Kedi fareyi kovalıyor. Fare çok bundan bunalmış. Ya diyor bu nasıl bir dünya diyor hiçbir şey rahat yok. İstediğimiz yere girip edemiyoruz. Ben ne zaman özgür olacağım istediğim yere gideceğim falan. Oradan işte filozof Tosba da diyor ki ne yani diyor şimdi sen diyor tamam anladık. Sıkıntın var serbest değilsin ama kedi sanki çok mu rahat diyor. E tabi diyor o diyor karışanı yok gözünü yok falan. Neyse işte bu sefer filozof Tosba kedinin Sıkıntılarını, onun korktuğu, onun kaçtığı varlıkları, işte köpek olabilir. Bu sefer köpeğin kaçtığı, korktukları. Böylelikle bir zincir halinde gidiliyor. Ve tekrar o zincirin sonunda bir bakıyoruz ki e, fareden korkanlar da varmış. Dolayısıyla fare de aslında başkalarının e, serbest gezmesini engelliyormuş. Böylelikle e, bu özgürlük dediğimiz şeyin hem göreceli olduğunu ve e, duruma göre değiştiğini, o konuları sadece Konulardan böyle ağır bir şekilde söz etmeden eğlenceli bir öykü biçimde anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla küçük çocuklar için kahramanlar daha çok e, hayvan oluyor. Yani olayları aslında çok basite indirgiyorsun. Tabii. O şekilde anlatmaya çalışıyorsun. Bir de Özgür abi bir, bizim aslında birlikte yaşadığımız bir dergi maceramız var. Birazcık da ondan bahsedelim. Ha. Hani evet. Bir, aslında sen çıkış düşüncesini anlat. Sonra devam edelim birlikte. Ha, derginin mi? Hı <gülüyor> hı. Ha, e, dergi işi şöyle benim işte e, bir matbaacı arkadaşım vardı onlar e, benim dergi çıkarmamı istiyorlardı bir gün öğretmen arkadaşlarla toplanmıştık onlardan bir tanesi şey demişti Betül Hoca hatırlarsın hı hı. Betül Hoca dedik şimdiye kadar da hep çocuklar için bir sürü dergiler çıkıyor ediyor ama bunların bir şeyi yok e, bu kez farklı bir şey yapalım işte her şeyini çocukların karar vereceği bir dergi olsun. Biraz sohbet ettik. Benim de hoşuma gitti. Onun üzerine işte belli elemanlar aramaya başladık. Vardı. Deniz'in dayısı benim arkadaşım olduğu için. Öylelikle denize ulaştık. Deniz'in vasıtasıyla başkalarına. Değişik okullardan çocuklar gelmişti. Değişik bir deneyimdi değil mi? Gayet güzeldi. Evet. Ama sonrasında sanırım mali sıkıntılardan dolayı kapandı. Evet. Peki Özgür abi aslında benim sormak istediğim bir şey var ama kendine böyle Hani felsefeyle bu kadar çok uğraşıyorsun ama böyle ideal olarak belirlediğin bir felsefeci var mı? He, şimdi ideal olarak belirledim. Ya da ne hani düşüncelerinin hoşuna gittiği en çok He, böyle. Kuşkusuz var şimdi birçok filozof var ama e, felsefe şimdi öyle bir uğraştır ki felsefede e, mutlaka bir özgünlük gerekir. Bu özgünlük de e, özellikle düşüncelerde özgünlükle ilgili olmalıdır. Yani örneğin Diyojen'i ben çok severim. Bu Sinoplu Diyojen. Onun çünkü çok aykırı insanı sarsan e, böyle şey yapan öyküleri vardır. Hatta hatırlarsan dergimizde onunla ilgili bazı kısa anekdotlar evet, şey hı hı. yapmıştım. Pelsefe e, bölümümüz de vardı zaten evet, dergimizde çok çeşitli bölümler evet. olduğu gibi. Dolayısıyla her filozoftan mutlaka öğrendiğim ve sevdiğim şeyler vardır yani. E İki küçük bir anekdot olalım Diyojen'den. E, Diyojen'den çok anekdot. Bir tanesini hemen şöyle anlatayım. Bir gün Diyojen, e, onun e, felsefesi kinizm denilir. Yani maddiyata, lükse, eşyaya hiçbir değer vermeden önemli olan insani değerleri öne çıkarmak. Öyle olduğu için de üstüne başına, Fıçı yediğine falan he, hiç pek dikkat etmez. Öyle işte hırpane, kılıksız bir biçimde şey yapar. Sadece bir tası vardır, o tastan su içer falan. Neyse bir gün e, adamın birisi... E, onu bir yere davet ediyor. Bu istemiyor falan. Zorla adam götürüyor. Bir gidiyorlar işte böyle çok lüks bir konak. Konağın içinden giriyorlar. Adam e, sürekli uyarıyor. Şimdi Diyojen kılıksız hırpani falan ya. Aman dikkat etti, Oraya dokunma buraya dokunma. Pisletirsin şunu yaparsın. Aman dikkat et. Şuraya tükürme falan. Bir şey yapıyorlar. Sürekli böyle gidiyorlar. En son Diyojen tabii iyice doluyor. En sonunda... Haktuğ diyor adamın suratına bir tükürüyor. Adam şaşırıyor. Ya diyor ne oldu diyor, niye tükürdün diyor. E ne yapayım diyor burada diyor. En diyor berbat yer senin suratında diyor. Oraya <gülüyor> tükürdüm diyor. <gülüyor> Gayet evet. güzelmiş. Evet yani öyle bir artık kim ne ders alır alır. <gülüyor> Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim şu... E, Çocukların kendi kafalarıyla özgürce ve kendi kararlarını kendilerinin vermesi. En büyük isteğim bu. Benim öykülerimde bunları sağlamaya çalışıyorum. Kitaplarımda, Filozof tosbadan tutalım, e işte felsefeyi sevmek, e diğer bütün kitaplarımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında daha konuşulacak çok e, konu var ama bu hafta da sonuna geldik. Konumuzun verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bir haftanın daha sonuna geldik. Sağol Özgür abi. Geldin buraya. Evet, teşekkür teşekkürler. ederiz. Evet ben de size teşekkür ederim. İyi günler. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı